1676, numaralı konu, Ebu Derdağ'ın duaları, evet, Ebu derda şöyle dua ederdi, ey Allah'ım, kalbin paramparça olmasından sana sığınıyorum, Ebu derdadan kalbin paramparça olmasından, maksadın ne olduğu soruldu, kişinin her vadide bir şeyinin olmasıdır, dedi.